Merhaba değerli dinleyenler. Allah'a hamdü senalarla, O'nun peygamberine salatu selamlar göndererek, İslam bilginleri ve icatları programımızda, yeni bir bölümle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir ve yasaklara itaatte, büyük hassasiyet gösteren Müslümanlar, ilme teşvik eden, hatta ilmi emreden ayetlere itaatte de aynı titizliği gösterirler. İtaattaki bu hassasiyet, onların fizik, kimya, tıp, jeoloji ve astronomi üzerindeki araştırmalarını başlatan ve devam ettiren en büyük etkendir. Bu sayede İslam dünyasında dev isimler yetişmiştir. Peygamberler, ilim, sanat, teknoloji gibi insanı ilgilendiren bütün maddi gelişmelere ışık tutarlar. Kâşifler, mucitler, ilim yolcuları hep onların ışığı altında yürürler. İslam'dan önceki dönemlere bakılacak olursa ilk yazı yazanın Hazreti İdris olduğu görülür. Yeryüzünde açılan mekteplerin ilklerinin mabetler, öğretmenlerinin de din adamları olduğu anlaşılır. Bütün ilimler de din ve felsefe içerisinde toplanmış, zamanla bağımsız hale gelmişlerdir. Sümerler, tıp, fizik, kimya, botanik, dil bilgisi, cebir, geometri ve astronomide geliştiler. Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'ı etkilediler ve Yunan kültürünün doğmasına sebep oldular. M.Ö. 4. yüzyılda İskenderiye üne erişmiş, eski Mısırlılar bu mirasa konmuşlardı. Hitit, Firig, Lidya ve Mezopotamyalıların ilim mirasını sürdüren eski Yunanlılarsa, M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren 300 sene parlak bir ilim hayatı sergileyerek, çeşitli ilim dallarında birçok ünlü isimler yetiştirdiler. Anlatıldığına göre Yunanlılar ilmi Bakrıt'tan öğrenmişlerdir. Oysa Lokman hekimin talebesiydi. Eflatun Bakrıt'tan, Aristo'da Eflatun'dan ders aldı. İskender'in öğretmeni de Aristo'dur. Urfa, eski adıyla Ruha şehri, en eski ilim merkezlerinden biriydi. 4. yüzyılda yıldızı parlamıştı. Sasaniyelerin İran'ında da ilim zaman zaman gelişmeler gösterdi. Büyük Jüstinyen'in İskenderiye okulunu kapatmasıyla sürgün ilim adamlarından bir kısmı buraya gelerek ilmi gelişmelere yardımcı oldular. Cundi Şapur bölgesi bilhassa tıp ilminde isim yapmıştı. önce 31 yılında ilim ve kültür merkezi olan Roma şehri bu özelliğini 476'da tamamen yitirmişti. Hindistan'daysa Gupta'lar sayesinde beşinci yüzyıl göz doldurur duruma geldi. Arabistandaysa şiir ve edebiyat dışında ilim adına hiçbir şey yoktu. Mekke ve Medine'de okuma yazma bilenlerin toplamı kırkı bile bulmuyordu. 7. yüzyıl başlarında dünyanın ilim ve kültür hayatı kısaca buydu. Yunan, Roma, Hint medeniyetleri bütünüyle sönmüş, İskenderiye, Süryani ve Sasani kültürleri de az çok varlıklarını sürdürmekteydi. İşte İslam kültür ve medeniyetinin böyle bir yüzyılda temelleri atılıyor, parlak ışıklarını dünyaya saçmaya başlıyordu. Bunun altında yatan en büyük kaynak Kur'an ve hadislerdi. Bu kaynakların öyle esasları ve prensipleri vardır ki, bunlar uygulandığında madden ve manen kalkınmamak imkansızdır. Çalışma elbette ilimle yürütülecektir. İlim hayat iksiri, varlık sırrıdır. Sanattır, güçtür, kuvvettir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli faktör ilimdir. İnsan hayatı için bu derece önemli olan ilim, Kur'an'da ve hadislerde de çok geniş manada yer almış, önemine dikkat çekilmiştir bu ilahi kaynaklar ilmi devamlı överek teşvik etmişlerdir. Yağız ve gönlünüz Afri Efendi olsun. Afri İnsanlığın kurtuluşuna vesile olan İslamiyet'i tanıyıp, Müslüman olanlar her halükarda dinini yaşamayı ve ilme sarılmayı birinci vazife bilmişlerdir. Onlar bütün benliğiyle tıpkı Taha suresi 114. ayeti kerimesindeki gibi Ey Rabbim! ilmimi artır! diyerek Kur'an emrine uymaktan başka ne yapabilir? Öğrenmeye ihtiras derecesinde sarılacak olan bir Müslümanın önemli bir vazifesi de öğrendiklerini öğretmektir. Böylece ilim yaygınlaşmış olacak, cehalet ateşi söndürülecektir. Peki bütün bu teşvik ve övgüler, fen ilimlerine ayırmadan bütün ilimler için söylenebilir mi? Daha açıkçası fen ilimlerinin İslam'da yeri var mı? Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresi 89. ayeti i Kerimesindeki, ''Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama olarak indirdik.'' İfadesi, bu konudaki tereddütleri ortadan kaldırmaya yeterlidir. Kur'an, müsbet ilimlerin konusu içerisine giren kâinatı araştırıp incelemeye elbette teşvik eder. Araf suresi 185. ayeti kerimesindeki ''Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakıp düşünmezler mi?'' Yonu Suresi 101. ayeti kerimesindeki göklerde ve yerde neler var bir bakın. Ankebut Suresi 20. ayeti kerimesindeki yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Kaf Suresi 6. ayeti kerimesindeki üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik? Kurduk ve onu nasıl süsledik? Tarık suresi 5. ayeti i kerimesindeki, Artık insan neden yaratıldığına ibretle bir baksın. Ve Gaşiye suresi 17. ayeti kerimesindeki, İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? İfadeleri insanı müzbet ilimlere yöneltmek için başlı başına bir teşvik ve hız kaynağı olarak önümüzde duruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlara benzer 750 kadar ayeti kerimenin sırf kainatı inceleyip araştırmaya yönelik olması konunun önemini gösteriyor. İslamiyetin ilme verdiği bu kadar öneme karşılık İslam bilginlerinin görüşü neydi acaba? Kur'an ve hadis anlayıp yaşamayı gaye edinen İslam bilginlerinin gözünde ilim her şeyden önce en değerli varlık, vazgeçilmez esas ve temeldi. Ebu'l Esved et-Düleyye'ye göre ilimden daha yüce bir şey yoktur. Ahnefse ilmin efendilik, ilimsiz büyüklüğün sonununsa zillet olduğunu söyler. Farabi'nin gözünde faziletlerin en büyüğüdür ilim. Hasan el-Basri de insanlığı yükselten araçtır derdi ilim için. Abdullah bin Mübareke ''Allah akşam öleceğini bildirse o gün ne yapardın?'' diye sorulduğunda, ''Kalkar ilim öğrenirdim.'' cevabını vermişti. Biruni, ölüm döşeğindeyken dostu Ali bin İsa'ya, ''Sen miras hukukunda falan karışık meseleyi biliyormuşsun, anlatır mısın?'' diye sormuştu. O da, ''Bu vakitte mi?'' diye sorunca, ''Bu meseleyi bilerek mi dünyaya veda etmem hayırlı, yoksa bilmeden mi?'' diyerek karşılık verdi.'' Onlar genelde ilme böyle bakıyor, cehaleti en büyük düşman olarak görüyor, din ilimleriyle müsbet ilimler arasında ayrılık ayrılık görmüyorlardı. Onlara göre ilimler bir bütünün parçalarıdır ve iç içedir, parçalanmaz bir bütündür. İşte İslam bilginleri tefsire, hadise, kelamı olduğu kadar fiziğe, kimyaya, matematiğe de bu bütünlük içerisinde bakıyor, hiçbir ilim ayrımı yapmadan hepsini öğrenmeye çalışıyorlardı. Yükseliş dönemlerinde yetişen bilginlerin birçok dalda isim yapması da bundan dolayıdır. Bu anlayıştan kopulduğu sürece de geri kalınmıştır. İlim netice itibarıyla marifetullah'a, Allah'ı tanıyıp iman etmeye götürmelidir. Ancak ilim bu yolla gerçek manasını bulabilir. Muazzam bir kainat tablosuyla karşılaşan her ilim adamı, hangi branşta olursa olsun kainatı o gözle görebilir. Hekim ve eczacıya göre bir eczane, kimyacıya göre bir laboratuvar, botaniste göre her türlü bitkinin içinde bulunduğu bir bahçe astronoma göre tavanı yıldızlarla kaplı bir köşk, matematikçiye göre aritmetik ve geometrik düzenin hakim olduğu bir eser, sanatkarın gözünde bir sanat galerisidir kainat. İnsanı büyüleyen bu muhteşem düzen, elbette kendi kendine bu vaziyeti almaz. Onu herkesin faydalanabileceği şekilde sokan birisi vardı. İlimler onun koyduğu esas, kanun ve nizamların terenümlerinden başka bir şey değildir. Öyleyse ilimle, her şeyden önce bu düzeni kuran yaratıcı tanınmalı, onun ilim, kudret, hikmet ve büyüklüğü eserlerinde okunmalıydı. Değerli dinleyenler, burada ilaveten her ilmin bir esnâ-yı dayandığını da belirtmemiz gerekiyor. İlimler ancak bu suretle kemalini bulabilir, yarım yamalak ve noksan kalmaktan kurtulabilir. Bir fizikçi Allah'ın her şeyi yerli yerinde ve faydalı yaratan Hakim ismine dayandığını bilerek yola çıkmalıdır. Bir doktor şafi, bir matematikçi her şeyi ölçülü, planlı ve adaletli yaratan Adl ve Muktedir isimlerine bağlandığını bilmelidir. İşte ilim gerçek yerini ve manasını ancak böyle bulabilir.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 He was Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, mercy upon him He was Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam up mankind, teacher of mankind, Aba al ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, Muhammad. خير خلق يا مصطفى يا امام المرسلين يا مصطفى يا شفيعا للعالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا, شفيع العالمين يا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 He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad masyaqonan kai He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Master of mankind, teacher of mankind,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 His mercy and compassion were most radiant when he smiled. <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> he was Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad upon Mankind Teacher of Mankind Abel Qusim Ya Habibi Ya Muhammad ya ya Muhammad خير خلقناه محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى RHFM Tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. İslamiyet'in ilk tohumlarının her bakımdan geri kalmış bir bölgede atılmaya başlandığını görüyoruz. İslamiyet öncesi dönemde ilkel, vahşi, ahlaksız ilim ve irfandan yoksun bir hale getirilmiş olan insanlara sesleniliyor, medeniyete, insanlığa, hak ve hakikate davet ediliyordu. İslam'ın hayat veren sesine kulak verenler birdenbire diriliverdi. Dünya 23 sene gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde benzerine rastlanmayan bir değişime sahne oldu. Mükemmel insan olmanın en iyi örnekleri verildi. Dünyaya ilim ve medeniyet dersi veren on binlerce insan yetişti. Bu vasıf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasfıydı. Çünkü o Allah beni öğretici olarak gönderdi buyurmuştu. Onun ilk ders halkası Hazreti Erkam radıyallahu anh'ın evinde teşekkül etti. Sonra da Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de. Mescid-i Nebevi ilk İslam üniversitesi kabul ediliyor. İlk Müslümanlar da talebeleri. Bilhassa mescidin bitişindeki odanın sakinler olan Ashab-ı Suffe, bu üniversitenin hem talebeleri hem de öğrendiklerini civardaki kabilelere anlatan öğretmenlerdi. İslam'ın yayılışında bu gönüllü fedailerin büyük rolü oldu. Dört halife döneminde ilim daha yayıldı. Hz. Muaviye'de saltanatı döneminde ilk resmi ilim yuvalarından birini kurdu. Mekke, Medine, Basra, Küfe uzun yıllar ilme merkezlik yaptılar. Emevi ve Abbasiler döneminde diğer kültürlerle temasa geçildi, faydalı yönleri alındı, bünyeye uyduruldu. Dünya çapında ilim adamları yetişti. Ülkeyi örümcek ağ gibi okul, rastlathane ve hastaneler sardı. Hemen hemen her büyük şehirde rastlathane vardı. Birçok büyük şehirde yüzlerce orta öğretim ve yüksek okul seviyesinde okullar açıldı. Bu okullar dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle dolup taştı. İlim uğruna kilometrelerce yolları, çölleri aşanlara rastlandı. Yedisinden yetmişine, Yönetenden yönetilene varıncaya kadar herkesi ilim aşkı sarmıştı. Müslüman için ilim öğrenmek birinci mesele olmuştu. İşte böyle bir ortam mevcutken, dünyanın Müslüman kesiminde öyle ilim adamları yetişiyor, öyle keşif ve icatlarda bulunuyorlardı ki, bunların bu çalışmalarının sonuçları bugün hala ilim dünyasında hararetle konuşulmakta ve örnek alınmaktadır. Bugün de bu alimlerimizden birini, eserleri 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi Doktor İbni Sina’yı anacağız. İlim tarihine silinmez derecede altın harflerle ismini yazdıran birçok ilim dalında uzman denilebilecek derecede isim yapmış büyük bir doktor ve ilim adamımız İbni Sina ile birlikteyiz. Aslen belki olan İbn Sina'nın babası Abdullah, Samanoğulları hükümdarlarından ikinci Nuh döneminde sarayla ilişki kurmuş, maliyede yüksek görevler almış, bir görevle Afşan'dayken evlenmiştir. İbn Sina, Buhara yakınlarındaki Hormisende 980 yılında dünyaya geldi. Dilerseniz bundan sonraki hayatını kendi dilinden dinleyelim. Ben 5-6 yaşlarındayken babam tekrar Buhara'ya döndü. Bizi birlikte götürdü. Buhara'da ilk tahsilimi gördüm. 10 yaşına geldiğim zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve birçok bilgi edinmiştim. Birkaç sene sonra ayrı ayrı hocalardan matematik, fıkıh ve kelam okudum. Bu sırada Buhara'ya Abdullah Nâdile adında bir alim gelmişti. Babam bu zatı evimize davet etti. Ondan mantık ve felsefe öğrendim. Son derslerde Aristo'nun meşhur eseri El Majestie'ye kadar gelmiştim. O sırada tıp da öğreniyordum. 18 yaşıma kadar bu suretle ara vermeden geceli gündüzlü çalıştım. Uyku bastırdığında bir bardak bir şeyler içerdim. Sonraları metafizikle de uğraşmaya başladım. Farabi'nin bu konudaki eserlerinden çok fayda görmüştüm. i̇bn Sina daha çocukluğunda çevresini hayrete düşüren bir zeka ve hafıza örneği göstermiş, küçük yaşta çağının bütün ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyuyordu. kafası öylesine doluydu ki uyanıkken çözemediği bir takım meseleleri uykusunda çözer ve uyandığı zaman cevaplandırılmış bulurdu i̇bn Sina daha sonra yaşlı bir doktorun tavsiyesi üzerine Buhar emiri Nuh i̇bn Mansur'u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları Sarayı'nın kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü zaman o henüz 20 yaşındaydı ve Buhara'dan ayrılarak Harzem'e gitti. Elbiruni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması hakkında kıskançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hamedan'a kadar geldi ve orada kalmaya karar verdi. İbn Sina çoğu fizik, astronomi ve felsefe ile ilgili olarak 270 civarında eser yazmıştı. Parça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapçadır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak adetti. Arapçaya bu bakımdan değer verilirdi. Bir hassatıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla 600 yıl hükmetti. Kendisinden sonra yetişen Gazali, Farabi'yi ondan öğrendi. Düşünce ve anlayış bakımından İbn Sina, Farabi ile İmam Gazali arasında bir köprü vazifesi görür. Değerli dinleyenler, dilerseniz şimdi güzel bir eser arası verelim ve ardından alemimiz İbn Sina'yı anlatmaya devam edelim. Kulağınızdan, gönlünüze giden yok. Akşam, akşam, akşam, akşam. Değerli dostlar, alemimiz İbni Sina'yı anlatmaya devam ediyoruz eserleri batı dillerine latince yoluyla çevrilerek Avicenna'ya şöhrete ulaşan İbn Sina'yı batılılar hakimi tıp yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul eder. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbn Sina resmi saray doktorluğu da yapar. Matematik, geometri, astronomi, mantık, felsefe, fizik, kimya, farmakoloji, edebiyat ve arkeoloji alanlarında geniş araştırmaları vardır. i̇bn Sina tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen bir takım yaratıkların etkisi olduğunu yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmişti. Mikroskobun henüz bilinmediği bu devirde böyle bir yargıya varmak gerçekten çok ilginç değerle dinleyenler. Şifa adındaki 18 ciltlik eseri bir felsefe ansiklopedisidir. Şifa ansiklopedisi ismine rağmen tıptan çok matematik, fizik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve müziki konularını içine alır. Onun asıl tıp şaheseri, ünlü eseri kısaca Kanun diye bilinen El-Kanun fit tıp yani tıp kanunu, 5 ciltlik ve yaklaşık 1 milyon kelimelik büyük bir tıp ansiklopedisidir. Eser fizyoloji, hıfzı sıha, tedavi ve farmakoloji bahislerine ayrılır. Konular dikkatle incelendiğinde i̇bn Sina'nın bugünkü tıp için bile geçerli olan pek çok ileri görüşleri bulunduğunu, mesela zamanında mikroskop olmadığı halde hastalıkların mikrop mefhumuna benzer yaratıklarca meydana getirildiğini sezebildiğini görüyoruz. Diğer eserlerine gelince bunlar arasında en tanınmış olanlarından necat ve İşarat adlı kitapları ve Aristo'nun felsefesini anlatan yirmi ciddi kitabul insafı başta gelen eserlerindendir. İbn Sina kimya alanında da çalıştı ve önemli keşiflerde bulundu. Busous'ta Börtlet, kimya ilminin bugünkü hale gelmesinde İbn Sina'nın büyük yardımı olduğunu söyler. Bu çalışmaları ve etkileriyle İbn Sina, doğu ve batı kültürünü geliştiren büyük bilginlerden biri oldu. Bütün bunlardan başka İbn Sina çok güzel şiirler yazdı. Hatta Türkçe olarak yazmış olduğu şiirler de var. İbn Sina, yakalandığı uzun süren bir iltihaplanmadan mütevellit sindirim sistemi rahatsızlığını ve seç denilen insan cildinin soğan zarı gibi soyan cilt rahatsızlığını tedavi etmeye çalışırken 21 Haziran 1037 tarihinde 57 yaşındayken Hamedan'da vefat etti i̇bn Sina'nın Kanun adlı eseri 12. yüzyılda Latince'ye çevrildi ve batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Roman'ın Gelen'ı da Errazi'de ilimde eriştikleri tahtlarından indirildiler ve çağın Fransası'nın en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Lauvayne üniversitelerinin temel kitabı kanun oldu. Durum 17. yüzyılın ortalarına kadar böyle devam etti ve İbn Sina 700 yılı Avrupa'nın tıp hocası oldu. 600 yıl önce Paris Tıp Fakültesi'nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn Sina'nın Kanunu yer almıştır. Bugün hala Paris Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi öğrencileri Saint Germain Bulvarı yanındaki büyük konferans salonunda toplandıklarında iki Müslüman doktorun duvar asılı büyük boy portresiyle karşılaşırlar. Bu iki portre İbn Sina ve Er-Razi'ye aittir. Değerli dinleyenler, İbn Sina birçok buluş ve yeniliklerin sahibiydi. Mantıkta 8, tabi ilimlerde 5, deneysel psikolojide 6, akli psikolojide 3, metafizikte 7 olmak üzere 29 meselede Avrupalı düşünürlere öncülük yaptı. Onun tıptaki hizmetleri tek kelimeyle büyüktü. Hem de yüzyıllarca tıp dünyasına ışık tutacak kadar. Asırlar öncesinde hastalıkları bulaşıcı ırsî ve psikosomatik olmak üzere üç kısma ayırmıştı. O, Pasteur'dan çok önceleri hastalığın etkeni olarak mikroorganizmalardan söz etti. Bulaşıcı hastalıkların suda ve atmosferde bulunan bu küçük organizmalarla yayıldığını söyledi. İbn-i Sina şöyle diyordu. Her hastalığı yapan bir kurttur. Ne yazık ki elimizde onu görecek bir alet yoktur. Bir kısım kara ve deniz hayvanlarından ilk defa sonda yapıp kullanan İbn-i Sina'dır. Batı ise ancak ondan 800 sene sonra bunu gerçekleştirebildi. Nadım, lastik, Mercier, ipek ve kauçuk sondaların mucitleri olarak tarihe geçtiler. İbn-i Sina'nın kastra ve kasatir dediği bu sonda bugün İngilizcede catheter adıyla anılmaktadır i̇bn Sina günümüzden yüzyıllarca önce böbrek ve idrar yolları anatomi ve fizyolojisinin bilinmediği bir dönemde yiyecek ve içeceklerin taş yaptığını söyleyecek kadar ileri görüşlüydü. Hatta bu taşları mesaneden çıkarmak için muhtelif cins ve şekillerde aletler kullandığı biliniyor. i̇bn Sina ilk defa kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu keşfetti küçük ve büyük kan dolaşımlarını ortaya çıkardı. Kalbin karıncık ve kapakçık sistemini keşfetti. Kılcal damarlardan bahsetti. Şeker hastalığında idrardaki şekerden ilk defa bahseden onun, şeker hastalığı konusunda yaptığı açıklamalardan 700 yıl geçtikten sonra, İngiliz anatomi bilgini Thomas Willis tarafından yeniden gündeme getirilerek açıklamalar yapıldı. cüdoun akra, akra. akra. Değerli dostlar, Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda i̇bn Sina'nın icatlarını anlatıyoruz. Bir parazit rahatsızlığı olan Enselistoma rahatsızlığının keşfi i̇bn Sina'ya aittir. Kanun adlı eserinde insan bağırsaklarında bulunan bir kurttan meydana gelen hastalıktan bahseder. Hastalığın parazitine yuvarlak kurt adını verir bin yıllarında deri hastalıklarının çürümüş şeylerden çıkan buharla meydana geldiği tahmin edilirdi. Hatta 19. asrın ikinci yarısına kadar bu böyle sanıldı. i̇bn Sina ise asırlar önce havayı zehirli maddelerden temizlemek icap ettiğini söyler ve gül, sandal ağacı gibi tütsülerin faydalarını anlatır. Hatta o zamanlar henüz mevcut olmayan gaz bombalarından korunma çareleri de meşhur eseri kanunda yer alıyor. Menenjeti ilk defa açık bir şekilde anlatan, işaretlerini ve gelişme seyrini net olarak gösteren i̇bn Sina oldu. Yüksek ateşe karşı buz kullanma çığırını açıyor, ameliyattan önce narkozu kullanıyor, beyin kanamalarının sebeplerini tespit ediyordu. Onun zatürre, zatül cenb, karaciğer iltihabı ve peritonitleri teşhiste kullandığı metotlar 800 sene değiştirilmeden kullanılmıştır. İlk defa o, kemikler de iltihaplanabiliyor diyor, enfeksiyoner beyin iltihabını diğer akut enfeksiyonlardan ilk defa o ayırıyordu. İran humvas adını verdiği şarbonu açık ve tam bir şekilde anlatıyor, damar içi şırıngası ve buz torbasını icat ediyordu. Yarayı cerrahsız tedavi etme usulünü ortaya koyuyor, haftalarca ağrılar içinde kabuk bağlaması beklenilen yaraları bir gecede iyileştiriyordu. İstisnasız tamamı batı botanik ve eczacılığına mal edilmiş olan 760 çeşit ilacı Kanun isimli kitabında detaylarıyla anlatmıştır. Suları incelemiş, mikropsuz suların insan sağlığındaki öneminden bahsetmiş, suyun arındırılması için imbikten geçirme, kaynatma, filtreleme gibi üç modern usul belirtmişti. Ona göre... Su imbikten geçirilerek temizlenebilir. Şayet bu imkansızsa kaynatmak da yeterlidir. Bu ameliye birçoklarına söylediği gibi suyun özelliklerini kaybettirmez ve kesafetini arttırmaz. Ayrıca suyu güneşte ısınmış kısımlardan süzmek de mümkündür. Değerli dinleyenler i̇bn Sina fizikle de ilgilenmiş, hareket, sürtünme, kuvve, boşluk, sonsuzluk, ışık ve ısı konularında bilgiler vermiş, öyle ki Latinceye çevrilen ansiklopedisi sayesinde Batı fizik kavramlarının tarifleri olduğu gibi Avrupa'ya geçmiştir. Özgül ağırlıklarla ilgili çalışmalarda bulunmuş su ve hava basınçları kanunlarını Torricelli ve Meriyed'den önce ortaya atmıştı. Kimyada ise günümüzde de kullanılan damıtma ve ekstraksiyon gibi teknikleri ilk defa kullanan yine odur. El-Iksir isimli eserinde yanma olayında yanacak maddenin önce buhar, sonra da duman haline geldiğinden söz etmişti. Sıvı reaksiyon hızının katını da görebilmiş, metallerin yapısı, özellik ve değişkenliklerle ilgili ileri sürdüğü görüşlerle modern metalorjinin ortaya çıkmasına da kapı açmıştı. Ömrünün son yıllarında astronomiye eğildiği, 24 Mayıs 1032'de çıplak öze Venüs'ün Güneş'in önünden geçişini rasat ettiği ve yazdığı, yıldız falcılığı denilen astrolojiye karşı olduğu bilinen özellikleridir. Meşgul olduğu jeoloji ilmindeki buluşları da asrının çok çok ilerisindeydi. 9 asır önce dağların meydana gelmesini i̇bn Sina şöyle izah ediyordu. Dağların teşekkülü iki ayrı sebebe dayanabilir. Dağlar ya şiddetli zelzeleler neticesi, art kısmında buruşukluklar hasıl olması veya kendisine yeni bir yol bulmak üzere vadileri açan nehirlerin tesiriyle meydana gelir. Taş tabakalarının da nev'ileri değişiktir. Bazıları yumuşak, bazıları serttir. Aşılma ve dağılmanın iki sebebi sular ve rüzgarlardır. Bu nevi tesirlerin başlıca sebebinin su olduğunu, dağlarda suda yaşayan hayvanların fosil döküntüleri ispat etmektedir. i̇bn Sina bir gözlemini şöyle açıklar. Kil bazen kuru, önce kil taş arasında bir şekil alır. Yani yumuşak bir taş olur. Daha sonra da hakiki bir taş haline gelir. Çocukluğumda Amuderya sahilinde halkın baş kullandığı bu kil damarlarına rastlamıştım. Hemen hemen 23 senelik bir zaman fasılasından sonra bu damarların yumuşak taş haline geldiklerini gördüm. Değerli dinleyenler, i̇bn Sina'nın tıp konusunda önemle değindiği hususlardan birisi, vücutta dolaşan kanın görevleriydi. Bunun tamamını anlatmayan ne gücümüz, ne bilgimiz, ne de programımızın yetmesi mümkün değil. Ama konu hakkında biraz bilgimiz olsun açısından bazı şeyleri anlatmakta fayda görüyoruz. İnsan vücudundaki dolaşım sistemi, insan vücudunda bulunan yaklaşık 100 trilyon hücreyi tek tek dolaşarak besleyen bir damarlar ağıdır. Kansa, vücudu bir ulaşım ağı gibi saran bu damarlar içinde akar ve insan vücudunun her noktasını ziyaret eden uçsuz bucaksız bir nehirdir ve bu nehir vücuttaki yolculuğu sırasında hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri paketler halinde taşır. Nehrin taşıdığı bu paketleri bir karko paketi olarak nitelendirecek olursak, bu paketlerde yiyecek, su ve bazı kimyasal maddeler bulunur. Ulaştırılması gereken en acil paketse oksijendir. Çünkü hücreler oksijensiz kalırlarsa kısa bir süre içinde ölürler. Ancak vücutta kurulmuş olan kusursuz sistem sayesinde paketlerin tümü hücrelere tam zamanında taşınır ve hep doğru adreslere teslim edilir. Kan, plazmadan ve kan hücrelerinden oluşur. Plazma su ve plazma proteinleri, amino asitler, karbonhidratlar, yağlar, hormonlar, üre, ürik asit, laktik asit, enzimler, alkol, antikorlar, sodyum, potasyum, iot, demir, bikarbonat gibi elementlerden oluşur. İşte kan hücreleri bu karmaşık sıvının içinde yüzerler. Kanın vücut içinde çok fazla görevi vardır. Atıkların ve zehirlerin karaciğere taşınması, savunmaya destek olma, bir klima cihazı gibi vücut ısısının ayarlanması ve besinlerin ilgili yerlere ulaştırılması gibi pek çok hayati görev kan vasıtasıyla yerine getirilir. Vücut içindeki haberleşmenin tamamına yakın bir bölümü de kan tarafından sağlanır. Ayrıca kan hücrelerin atıklarını toplayan bir çöp ünitesi gibidir. Karbondioksit, üre gibi vücut için zararlı olan bu atık maddelerin, hücrelerden uzaklaştırılarak vücuttan atılması, kan vasıtasıyla böbreklere taşınır ve bu maddeler böbreklerde temizlenir. Hücrelerde üretilen zehirli karbondioksit gazı ise, yine kan tarafından akciğerlere taşınır ve burada vücuttan atılır. Kanın bir diğer görevi de hastalıklarla mücadele eden savunma sistemi hücrelerini taşımak, vücuda giren virüs, bakteri gibi yabancı maddeleri antikor ve lokosit adı verilen savaşçı maddeleriyle zararsız hale getirmektir. Ayrıca savunma sistemi hücreleri kan nehri üzerinde devriye gezerek bütün vücudu denetler. Vücuda giren yabancı bir maddeyi derhal tespit ederek imha edebilir. Kan sıvısının en mucizevi özelliklerinden biri de pıhtılaşma mekanizmasıdır. Pıhtılaşma sayesinde hasara uğrayan bir damarda meydana gelebilecek olan kan kaybı en aza indirilmiş olur. Pıhtılaşma mekanizmasında kanın içinde bulunan 20'ye yakın enzim, protein ve vitamin bir düzen içinde görev alır. Bunlar bir araya gelerek yaranın üzerinde trombin adında bir protein üretmeye başlar ve bir takım çalışma sonucu kanın dışarı akışı durur. Kanımızdaki pıhtılaşma özelliği mutlaka olmak zorundadır. Üstelik çok sıkı bir denetime tabi tutulması da gerekiyor. Aksi halde en ufak kılcal damar çatlaması bile kan kaybı nedeniyle insan hayatının sona erdirebilecektir. Her detayı ayrı bir plan ve hesap ürünü olan diğer sistemler gibi bu dolaşım sistemi de Yüce Allah'ın sonsuz ilminin, aklının ve gücünün bir göstergesidir. Yüce Allah insanı bildiği ve bilmediği pek çok yönden koruyor. Bunlara benzer örnekler Allah'ın sonsuz şefkatinin üzerimizdeki tecellilerinden olup bize bir nimet olarak verildiğini gösteriyor. Kendisini bilsinler, tanısınlar ve yüceliğini, ona hamdü senayla, onu tesbih ederek ansınlar diye, yarattığı, her daim gözetip kolladığı biz insanların yapması gereken tek şey, onun bizlere bahşettiği bu nimetlere şükrederek, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak şeklinde minnet duygularımızı kendisine göstermektir. Bir başka İslam bilginleri ve icatları programımızda buluşmak üzere şen ve esen kalınız efendim. İslam bilginleri ve icatları